Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayatında vahiy birkaç türlü hayatımıza vaziyet etmiştir. Birincisi metni de hükmü de baki olan ayetler vardır. Ayet inmiş metni de Kur'an Mus'hafta yazılmış baki, hükmü de baki. İki, ayet inmiş metni neshedilmiş hükmü kalmış. Hükmü baki metni mensuk diyoruz bunlara. Niye böyle olmuş? Yamhu Allahu ma yashau ve yuthbit. Allah dilediği hükmü imha eder, ortadan kaldırır. Dilediği hükmü sabit kılar. Yani bu biz bunu Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bu bu ayetin niye lafız olarak e, neshedildi de hükmü kaldı? La yus'alu amma yef'alu ve yus'alu. Biz, biz sor soramayız Cenab-ı Hakk'a sorma makamında değiliz yani. Kabul edersiniz etmezsiniz ama Ba'ne sekh min ayetin evnun sihaneti bi hayr min ala kulli Demek ki Allah Teala bir takım ayetleri neshediyor, bir takım ayetleri unutturuyor. Ondan sonra onların yerine onun dengini veya daha hayırlısını getiriyor. Pek çok sahabiden nakledilen rivayet var ki Maide Suresi, Bakara Suresi uzunluğundaydı. Sabahin sahabiler kalktılar, surenin geri kalan kısmını hatırlamıyorlar. Birbirlerine sordular, evet onlar da hatırlamıyor. Unutturulmuş. Senok riu köfeler ten se illa Efendimiz Ali ve selamın da unuttuğu, unutturulan ona da unutturulan ayetler var. Cenab-ı Hak diyor ki sana okutacağız, onu unutmayacaksın. Allah'ın diledikleri müstesna. Allah'ın unutmanı diledikleri müstesna. Demek ki unutulmuş ayetler var. Bunların metni de, hükmü de mensuk olabilir. Yahut metni mensuktu, unutturulmuştur. Hükmü icra edildiği için, fiiliyata aktarıldığı için devam ediyor. Recm, hükmü ayetle sabit mi yoksa sünnetle mi sabit? Bu konuda ihtilaf var. Bazı alimler diyorlar ki,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 Süt kardeşliğinin cereyan etmesi için çocuğun anneyi on defa emmesi lazımdı. Bunu hükme bağlayan ayet vardı Kur'an'da. Sonra bu ayet beş defa emmeyle ile edildi. Hatta Efendimiz vefat ettiğinde bazı insanlar bu beş kere emme ayetini hala okuyordu. Nesk haberi onlara ulaşmamış. Kur'an'dan olarak bu beş kere emme ayetini bazı insanlar hala okuyordu. Sonra onlara da bu nesk haberi ulaştı. Artık bunun mensuh bir ayet olduğunu anladılar ve bunu Kur'an'dan bir ayet olarak okuma işini terk ettiler. On kere var arkasından beş. Yani beş o onu nesk etmiş. Arkasından 5 de nesk edilmiş. Şimdi ne dememiz lazım? Hazreti Ayşe validemiz diyor ki on kere emme ayeti vardı neskedildi. Bu ayet nerede? Bilmiyoruz. Çok ilgimizi de çekmiyor. Bu, bu metin nerede değil mi? Çok ilgimizi çekmiyor. Bu metin başına ne gelmiş. İşte metni neskedilmiş ayetler içinde bir recim ayetinin haberi gelmiş bize. O üzerinde bulunduğu yazı malzemesinin akıbetiyle ilgili olarak. Bu elimizdeki mushafın güvenilirliğine halel getiren bir şey değil ki. Ha, rivayet şöyle gelse bu soru haklı olur ya da bu şüphe haklı olur. Elimizdeki mushafta yazılı bulunan bir ayet vardı. Efendimiz onu ayet diye bize muhkem bir ayet diye tebliğ etmişti. Efendim, Biz onu ezberlemiştik fakat üzerine yazılı olan malzemeyi keçi yedi. Böyle bir şey olsa tamam diyeceğiz. Bu ayet muhkemdir, sahabe bunu korumamış. Böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Hak onu korur. Ama böyle bir şey yok. Bu mensuh bir ayet. Ayetse eğer değilsin zaten önemli değil. Bu sünnetle sabit bir hükümdür. O metnin herhangi bir şekilde bir yere yazılması ya da yazılmaması önemli bir şey değil. Önemli olan o bildirdiği hükmün devam edip etmediği, icra edilip edilmediğidir. İcra edildiğine göre maksat hasıl olmuştur. Burada bir ayet kayboldu, keçi yedi falan gibi bir mügalataya gerek yok.